Keri mi konuştuk? Keri konuş, <gülüyor> konuştuk ya. Onları Dravici ne güzel film ya. Yani. Evet, evet. İşte Onu evde konuş... izlenmez. <gülüyor> evet, işte. Şimdi e, bu haftaki e, ilk bakışında ne konuşuyoruz? Bu haftaki ilk bakışında uzun zamandır beklediğimiz. Denene, denene, denene, denene. We are canceling the apocalypse.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 vardı biliyorsun evet. Bir tanesi işte böyle popatya bir bir şey vardı vatandaş. O, bunlar şurada dövüşüyorlardı falan. ha böyle <gülüyor> kolları vardı böyle çiçek gibi bir şeydi işte. O da yine Godzilla çıkıyordu. Godzilla ne gerizekalı şey ama yani. Burası benim çöplüğüm diyor. Gelmeyeceksin kardeşim benim diyor. benim çöplüğüm diyor da şimdi şey çok komik değil mi? Boşuna mı yıktın ben Tokyo'yu diyor. Elin gerizekalı Japon'u aldın mı? Ondan sonra etrafı çevreyi pisletiyor.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 birazcık şey e, sen söyle Deltoroyu sen biliyorsun ben biliyorum hani bilen biliyor ama hani çok böyle Deltoroyu her boydan biliyorlar. Evet. çok popüler bir yönetmen de değil Deltoroy yani gişe yönetmeni olarak çok büyük süresi de yok yani her boylar da çok iyi kişi yapmadı. Deltorun neyi var hakikaten? Pans birinti var işte her boyları var ondan önce. Tabii e, biraz kült bir adam. Evet yani... kült bir adam olduğu için ve hani tamam İdris oynuyor da onun dışında başka tanıdık isim de yok anladın mı? Yok Ekranda. Yok. hani çok böyle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 Pasifik ortasında ona... lan Japonya. Ya tamam da diğeri de çıkıyor herif direkt Avustralya Avustralya'ya gidiyor. Yani. yani bu arada tabii bir söylemedik. Ben Japon olsam derim kardeşim hem Pasifik bizim arka bahçemiz tamam mı? Dev robot işinde biz biliyoruz. Biz biz niye yokuz diye bir tilt olurdu herhalde. Japonları yemişler. Ondan olabilir. kalmış evet. Japonya'da. Mako kan. Mako kan bu kaçmışti. Işte. <gülüyor> biz tabii bu arada söylemeyin bu ay şey seferki geek bakışında Pasifik Riming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 40 lira fark var. O yüzden yani zaten adede sınırdırım. Az yerde. Yani buluyorum. koleksiyon ürünü olarak almak isteyenler için Steelcase tavsiye edebiliriz ya da Yegir e, versiyonu. Yegir e, versiyonundan çok ben edebiliriz. bunu tavsiye ederim çünkü Yegir versiyonu yani böyle disk saklama anlamında biraz çok mı, beğenmedim ben onu. Evet. Evet.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 Maliyeti azaltıyor dağıtımı ücretini dijital olsa biz buna hediye de nasıl vereceğiz kod verirdik tamam mı ya kod, kod olur mu ya? Kod, kod verirdik ya. derdik ki hangi çağda yaşıyoruz bilmem ne, bilmem ne ile girin ya sen ya yine kod ver istiyorsun çok zor <gülüyor> ya. ya bize hediye edilmesi için kod veren yok <gülüyor> <gülüyor> bak Kevin Smith abimiz diyor işte bilmem de bilmem ne ürün için gidiyorsun işte bilmem de com işte, e, Fatman yazıyorsun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 şey de olabilir. İnsanlar vay Jaeger'ımız var artık. Uzaya çıkalım, bizi istirahat edelim yok, diye yok. gidebilirler. Ama Evangelion bari Jaeger eee hibritleri. Yani ben olacağı söylüyorlar. 2. filmde söylerim. Şimdi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 Yani 2015'e artık film sıkıştırmasınlar abi. Zaten yeterince büyük film geliyor. Tamam mı? Kimse onlarla yarışmak 2015 istemeyecek. 2015. Evet. Star Wars geliyor. Şey geliyor. Doğru. E, sen Disney söyle. Aynen. Şey. Ee, i̇şte, Avengers, Avengers 2 geliyor. Hmm. O yüzden 2015'e... Spider-Man. Şey, Superman var. Superman var. Batman vs. Hmm. Superman var. Yani işte go 2014'te geliyor. Vallahi yani... Hiç...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 Çünkü zaten bir posteri var. Ondan da bir kuyruk gördük. Başka bir şey yok. Ee, Godzilla'dan, Godzilla'dan Godzilla'dan boksondan beklentim e, sıfır. Ama gelince bakarız. Ya illa şey, izleyeceğiz bakarız. bir şekilde. Belli yani bir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 Hani şeyi de fazla görmüyorsun, ee, görsel öğelerinin de çok fazla kullanılmadığını görüyorsun. Hani bu o yönetmenin tercihi. Evet. zaten District 9 öyle, get çıktı evet. sürekli. Ama hani Elüzüm gibi bir yer yapmışsın, değil mi? Orayı birazcık daha Anladım. güzel kullan, görsel şeyini göster. Ne bileyim? Evet bir şey oyunculara gitti para. Yani. <gülüyor> ya zaten Elüzüm çekine kadar ben de gidip District 10 falan çekseydi daha iyiydi diye. Yani.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 GFG'nin hikayesi mi olur lan falan diye böyle bir ya bence Çok tidibari buluyorlar filmde Bence kötü olmayacak da ee, şey bana bir garip geldi. Özenti buluyorlar. Yani. yani ne özenti olacak bence. E, gayet güzel fikir. Şey özentisi. Hayır. Filmin tonu, e, işlenişi olarak işte Nolan'ın özenti buluyorlar. Aman. Böyle şey ya. ya ben bu tripleri de hassayım abi. De. Bir, bir, bir şey hani atıyorum. Yüzyıldır yapılan bir şey tamam mı? He. Bir kişi çıkıyor bir nebze şey hani gözle sokuyor onu. Ondan sonra o Nolan tarzı oluyor. Hmm. Ondan sonra yapılan hani sanki yüzyıl öncesinden beri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 O güzel ve az. Güzel ve az. Az evet. öz. Az öz. Ve ee, Ocak 1. Ocak 1. Sezon 3 ilk bölüm. Bakalım nasıl kurtuldu. Sherlock lives. Ha. Şimdi göreceğiz. Hashtag Sherlock, yine. <gülüyor> Hashtag Sherlock lives. <gülüyor> ben Captain olacak. Of.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 Ha. E, kıçınla gülersin değil mi? Ne biçim Dim isim lan? Bu ne biçim Benim adım Benedict Cungurbaç olsa hayatını kendimi bıraktım öldürür, bıraktım. kendimi asardım <gülüyor> falan dersin. Ama herif ilah oldu şimdi. Adam çok Of okul okuldayken ne çok dayak yemiştir ha bu herif. Muhteşem yani. Bu arada şey de bitti. Ne bitti? Kornetto işlemesi. Aa evet.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 İyi niyetliyiz, niye bizi böyle aşağılıyorsun, kötü davranıyorsun, <gülüyor> ne niyetlisiniz falan böyle atış yok. Bu zaman işte mal şey... Mal, içki, şey redneck İngilizce <gülüyor> ondan sonra işte böyle politik şey, aslında, kibar İngiliz arasındaki tartışma gibi şey böyle. Aynen. Öyle.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 Of. Şimdi Resolution ee, of Smoke'la da bu seneyi kapatacağız. Evet, hayırlısıyla. Hayırlısıyla. Ondan sonra Sherlock'la da yeni seneye başlayacağız. Bomba gibi. Hatta, Ocak bir. Hatta şey yaparız belki. Ama ne oluyor? Biz şimdi bu hafta daha iki hafta var zaten. Değil mi? Resolution ee, of Smoke? Evet. evet Hobbit'in Hobbit e. çöl. Small'ın çöl. Small çöl. Ne? Neyse. Bilmiyorsun. Çorak toprak. Böyle saçmışsa bilmiyor. Ee, 13'ünde zaten sene giriyor. 13'ünden